Allahuma salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve halilike ve seyyidina ve nebiyina ve rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve eshabihi ecmein. Ama ba'd, bugün 18 Mayıs 2009 Pazartesi. Akidetul Vasite derslerimizin 18. dersini işleyeceğiz. Tabii derse başlamadan önce şunu söyleyelim, bu dersi indiren kardeşler için falan, takip eden.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 kim ne Kimi ne zaman tekfir edecek Kim kimi ne zaman Müslüman görecek Tekfirin şartları nedir Kaideler nedir kurallar nedir Hangi nasıl nasıl anlaşılır Muayyen mutlak e, Yani muayyen tekfir am tekfir umum Tekfir nasıl ayet edilir Kim tekfir etmeye hakkı var vesaire Bunların hepsi başlı başına soru Oy meselesi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesi Tağut meselesi Mahkeme meselesi vesaire Bunların hepsi baştan sona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 Döndükten sonra da Kavailül Erba ve kitab Tevhid'in bitmesi bir, bir buçuk ay alacak zaten. Onlar bittikten sonra bizi takip eden kardeşler mevzuları daha iyi anlarlar. Tekfir mevzularını. Anca takip edenler daha iyi anlayabilir. O yüzden biz temel verme adına akide de e, bunlara işlemedik. Tekfir mevzularını. Ee, özellikle bu Fehmül Hüccüye vesaire bunlar başlı başına bir şey. E, konu, tevil meselesi, bunlar başta başına bir konudur tekfirde işlenmesi gereken. Çünkü tekfirde işte, işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, işte İbn-i küfür dedi. İşte Nebi Seleme sahabenin gelip secde etmesi, Zat-ı Envat hadisi, bununla bitiriyoruz, bununla değil, bu kadar basit değil yani tekfir mevzusu. Bütün delillerimiz üç, dört delil etrafında dönüyor. Tamam, ondan sonra ben ona böyle üç tane delil getirdim, o bana cevap vermedi, ben ona iki tane getirdim, o... olay bu kadar basit ve şey değil bu dindir ve akidedir. Başlı başına temel lazım buna. Başlı başına bu mevzuları anlamak için bu mevzu nas getirdim bitti de değil. Kaide mevzusudur bu. Kaydeler vardır, kurallar vardır. İsim e, şey, tekfir meselesinde Kur'an-Sünnet'ten istinbat edilen alimlerin görüşü vardır, onların anlayışı vardır. Bunlarla genel olarak topluca bakılır mesele. Kim e, Allah'a iman edip kim tauta küfredip Allah'a iman et kim eee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 Bunların hepsi başlı başına işlenilmesi lazım. Ve bunlar e, şu ana kadar hiç işlenmedi. Hep eksik bırakılan bir kapı, bir babı olduğu için biz buna özellikle değineceğiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım inşallah. E, Rabbim nasip ederse e, çok teferruatlıca işlemeye çalışacağız bu tekfir meselesini. Tabii dön e, yani bu önümüzdeki bu e, ara dönemden sonra Bayağı, bayağı yoğun olacak. Başka dersler de olacak zaten. Ee, birkaç kardeşle var. Orada da Skype ile ders yapacağız. Şu, 3 -3 kişi İstersen evden katılabilirsin sen de abi. Tamam. O, e, aklında olsun. E, Ayrıca bir ders diyeceğiz. İşte bizim Gazi abi var vesaire. Bizim talebe şey, Musa abi falan var. E, bir iki tane bayan kardeş olacak vesaire. E, Skype'den işleyeceğiz. ve İhtimalen belki bunu inis canlı olarak verebiliriz. Önemli 5 tane mevzu var. Ee, Allahu alim e, yaklaşık hesapladığım kadarıyla 50 ders veya daha fazla sürecek bunlar. Haftada bir gün olacak. Elli, elli hafta yani bir sene falan sürecek bunlar okumda işlemek inşallah. E, bunu da haber verelim. Onun dışında işte kitab tevhid, kaval-ül erba hepsi okutulacak döndükten sonra. Tabii e, daha üstünü selaseye bitirmedik.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 Ki bu bir ay sonra başlayacağız dedik Önümüzdeki dersten itibaren takip edilirse Çok önemli Asıl mevzulara iyice giriş yapacağız Önümüzdeki dersten itibaren inşallah ee, Fazla uzatmayalım Tabi buradan söyleyeyim işte Beykuniye diğer metinler hepsi durdu Umdetül Fıkıhı hepsi Önümüzdeki şeyden itibaren Keza hmm, Kavaydül Musla vesaire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 Onun hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyenlerin aksine hem doğru sözlü sözlüdürler hem de doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır. Hmm. Halil-er-Ras şu şekilde devam ediyor. O kendi zatına zatını da başkasını da en iyi bilendir. Diğer taraftan Allah'ın resulleri de hem doğru sözlüdür hem de doğruluk doğrulukları tasdik edilmiş olanlardır ifadeleri kitap ve sünnette varid olmuş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 Sözün manaları delaleti. Bu husus şöyle açıklanır. İfadelerin delaleti üst sebepten biri dolayısıyla onlardan kastedilen manalara münhasır kabul edilir. Ya konuşanın cahilliği ve de söylediğini bilmemesi, ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç yetirememesi, yahut yalan söylemesi, aldatması ve gerçekleri gizlemesi dolayısıyla. Bir daha oraya tekrar mısın <gülüyor> üç tane abi? Bu husus şöyle açıklanır. İfadelerin delaleti 3 ifadelerin delaleti evet üç sebepten biri dolayısıyla onlarda kastedilen manalara münhasır kabul edilir. E, şimdi eee burada aslında neyi söylemek istiyor? Diyor ki yani eee e, kaba olarak bir insan eğer karşı tarafa meramını beyan ediyorsa bazı şeyler onda bulunması lazım. Evet. İşte bazı şeylerin eksikliği karşı tarafa <gülüyor> hakkı anlatmamak için sebep olabilir. Resuller de bundan beri olduğu için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 Veya e, e, güzel bir belagatı, güzel bir konuşması, güzel bir dili olmaması lazım ki karşı tarafa hakkı anlatamasın, yanlış anlatsın. E nebilerde bu da mı var diyorsunuz. E bu da yok. O zaman neyle bunlar bunların lafzının zahiri küfür olacak? Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemek istiyorum O yüzden orayı bir daha tekrarlayın inşallah. Daha iyi anlaşılsın kastım. Ya konuşanın cahilliği ve ne söylediğini bilmemesi? Heh, şimdi bir resulün... E,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 Sözlerinin zahiri küfre delalet eder. Bu yüzden tevil edilmesi lazım diyebiliriz. Evet. Ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç yetirememesi? Heh. Bir resul yine böyle bir e, acizlik beklenebilir mi? Bilakis Nebis Asallem diyor ki <gülüyor> Ben cami ölü kelim verildim. Yani Resulullah'ın belagatı güçlü bir belagat. Az şey söyler, çok şey kasteder. Evet. evet. Yahut yalan söylemesi, aldatması yani, ve de gerçekleri gizlememesi Evet.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 Ha şimdi bir sokakta bir tane Maturidi çevir bakayım camide. E, zavallı amca gelmiş ön safta seninle namaz kılıyor. E, amca e, Allah Resulünün sözünün zahiri küfür kabul ediyor musun? Allah'ın bazı ayetlerinin zahiri küfürmüş senin. Bastan kovalar vallahi. He? Ama bilse ki Eşariler böyle diyor. Amca onu bilmiyor ki zavallı ne bilsin? O yüzden avamın hiçbiri sen avamı Aşeriden mi sayıyorsun, Maturididen mi sayıyorsun? Hiçbirim yok Eşarili Maturidi. Evet. Bilenler de isim olarak biliyor. Diyor ki biz akidede Hanefiyiz. İtikatta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 Şöyle desen bir cami imamına amca mesela senin aklın Kur'an'ı ters geldiği zaman sen Kur'an'ı atacak mısın aklını alacak mısın? Vallahi der ki ben sana bastonu kafana bir atarım. <gülüyor> sen bir köyden şu Anadolu'na şu köyden gitsene şöyle bir ne bileyim Erzurum'a bilmem şuraya buraya ne bileyim Sirt'e böyle bir cami imamına desene şey cami imamına diyorum böyle bir halka köylüye desene amca eşari baksana böyle böyle diyor bak cevher diyor bak aras diyor bak şöyle diyor bak. Adam sana böyle tuhaf tuhaf bakar. Valla oğlum ben anlamam Vallahi Ben işte camiye gidip namaz kılarım ben. Bak ah, yemek geldi bu arada da. ne yapalım Burada bir duralım inşallah. <gülüyor> Yine iki dosya olacak bir saniye. Şunu bir durdurayım. Şurada tamam de inşallah de. biraz sonra o zaman kaldığımız elden devam bir edelim. İki bir dosyayı birleştiririz. Evet. Devam edelim inşallah. <gülüyor> Buyur <gülüyor> akayım.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 Ee, soru sorarak yapalım hemen Şimdi bu ayette diyor ki Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. İzzet sahibi olan senin Rabbin onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. Selam da resullerin üzerinedir. Neydi burada selam resullerin üzerinden maksat ne? Allah'ın selam vermesi ve onları hatadan selamette erdirmesi. Evet. Çünkü selamın iki manası var. Evet. Tamam? Velhamdülillahi rabbil alemin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 Şöyle. Evet, ham kelimesinde ama içeriğini açmak lazım. Şimdi dediğin doğru cevaplar. Ham kelimesinde de tenzih var. Neden? Çünkü ham ham neydi? Biz ilk Akidetul Vasıl'ın ilk derslerinde anlattık. Vasfunu bilecem ile alakası tazim. Yani tazim etmek kastıyla e, güzel vasıfları güzel vasıfları zikretmek. Yani Allah'ın mesela Allah'a hamd ediyorsun. Onun vasıfları, özellikleri, özelliklerini zikrediyorsun. Peki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 Hatta, evet. mi? Ha, i̇çindeki içerdiği manadan dolayı. Tamam mı? Biraz önceki lafızı uzman şey yapmış ha. oldu. Hangisi? Sübhanallah daha şey, genel gibi söyledim mi? Öyle yani mi söyledim? Şey yapıyor, değil mi? Ha, pardon. Yanlış laf Diyorum ki Elhamdülillah daha, e, şey, daha, şey, daha şey. genel olduğu için daha çok, daha Sübhan geniş bir mana. Sübhanallah man. dedim. Bütün, ha, bütün spana... tenzihleri içeriyor dedin mi? O yok. O yani. zaman e, hata. E, elhamdülillah bütün neyi? Ha, e, elhamdülillah bütün övgüleri ve, ve bütün tenzihleri içer. def etmeyi içerir. Sübhanallah'ta böyle bir şey yok. Sübhanallah sadece tenzih ile alakalıdır. Tamam, tamam mı? Tenzih ile alakalıdır. Elhamdülillah hem bütün hamdları, hem de bütün tenzihleri içinde barındırdığı için Elhamdülillah, Sübhanallah'tan daha üstün. üstün, zikir babına daha üstündür diyorlar alimler. Evet. Tamam mı? Evet. Evet.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 Ya Rabbin izzetin yaratıcısı değil. Rabbin izzetinden maksat izzetin yaratıcısı. Evet. Tamam mı? Rabbin izzetinden maksat izzetin yaratıcısı değil. Bu batıl. Evet. Rabbin e, izzetin Rabbinden maksat bilakis Rabbin şey izzetin Sahi. sahibi. Tamam mı? O bakımında o bakımdan Yüce Allah müşriklerin kendisine nispet ettikleri eşi bulunmaktan, çocukları olmaktan, her türlü eksiklik ve kusurdan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 Diyor ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Toplu, yani toplu olarak. tam İcmai toplu olarak yapıyor. Bazen de isim veriyor. Şundan şundan ben münezzehim gibi. Tamam Evet. Nefi hususunda tafsilatla açıklamalar. Heh. Şimdi tafsilata gelince. Evet. nevi hususunda tafsilata geniş açıklamaya gelince. O da Yüce Allah'ın bu kusur ve eksik eksikliklerinin her birisinden ayrı ayrı tezih edilmesi demektir. Mesela şimdi bak. E, bir daha toparlayalım. Yani e,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 Allah onların vasıf vas, vasıflandırdıklarından münezzehtir. Veya der ki sen Allah'ın bir dengi biliyor musun? Bak burada ne yaptı? Evet. Hep böyle icmal olarak kullandı. İsim vermedi. Ama bazen Allah bazen Allah tafsil olarak nefiileriz kadar yani isim vererek tafsil mesela işte kendisinden kendisinin mesela kendisinden çocuğunu nefhetmesi gibi. Kendisinden ortaklığı nefhetmesi gibi. Evet. Kendisinden eee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 hikmet sahibisin ta ki zıtlarını ispatlayıncaya kadar övülme, övülme olmuyor. Tamam? Çünkü neden? Övülmek zaten eee yokluktur. Pardon, eee kötü sıfatları karşı taraftan nefyetmek yokluktur. Mesela ben sen desem ki Eren abi sen zalim değilsin. Eren abi sen e, güçsüz değilsin. Eren abi sen eee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 hiç ispat yok. Ya sen Allah şu şu şu şu yoktur diyene kadar Allah şudur de onun dışındakilerin hepsini nefiy ettin zaten. Evet. O kadar. Bu kadar basit yani. Hiç burada ispat yok. Hep nefi var. O yüzden bunlar Allah'a neye benzetmiş oluyorlar tabiri caizse? Yokluğa. Şu yok şu yok şu yok şu yok şu yok. şu yok Bırak sen tenzihi. Sen zaten ispat ettiğin zaman o ispatın zıttı ne oluyor? Tenzih oluyor zaten. Evet. O yüzden bunlar hep Allah'a ne yaptılar? Nefi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 daha hayırlıdır. Evet. Mesela Mutezile ne diyor? Allah'ın sıfatları yok. Anladın mı? Allah vardır diyor. diyenler, Allah yoktur diyenlerden daha hayırlıdır. Tamam. O yüzden her zaman muaddile ehli, müşebbihe ehlinden daha şâhildir. En azından müşebbihe de bir ispat var. Her ne kadar ispatı şirk de olsa ispat var, tamam mı? Onlarda hem ispat yok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 Birkaç tane ayet var onun bir benzeri yok. Bir de işte nefi, uyuklama e, yani nefiler içinde işte çocuk, uyuklama, acziyet, e, eş. Buna benzer birkaç tane de e, tenzih'i zikretmiş. O kadar. Başka tenzih menzih yok yani. Ne Kur'an'da ne sünneti. Pek. Çoğu hep nedir? İspat üzerinedir. Zaten tevhidin asıl şeyidir ispat. Evet. Fadalak. Onun ortağının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 Çünkü bunlar bir zahati açıklanması istenen hususlardır. Evet. İspatta icmali ifadeler. Evet. İspat, i̇spat hususunda... Şimdi nasıl dedik nefide bazen icmal olur ve e tavsiyel olur. İspatta da böyle. İspatta bazen Allah azze ve celle ne yapar? İcmali olarak kendisine bazı şeyler ispatlar. Şu şu şunda ben böyleyim demez. Tamam mı? Çok... Genel olarak söyler. Bazen de tek tek söyler. Tamam Çok... Bak şimdi ya, gelecek kitapta anlatacak. İspat hususunda icmali ifadelere gelince evet. Mutlak kemalin Mutlak hamdin Mutlak meclin Şam ve şerefin ve buna benzer hususların evet. Allah'ta bulunduğunu söylemek Mesela hamd Allah diyor ki hamd Hamd'ın içinde binlerce şey var Hangisi? Bak mücmel olarak söyledi Şu şu şu şu evet. demedi Hamd dedi Bütün özellikleri içine aldı zaten hamd kelimesi Veya mecl dedi Bütün hepsini ne yaptı? İçeri aldı evet. Bazen böyle işte icmali olarak Kendisini övgü sıfatlarını söyler Allah Değil mi? Çünkü Allah mesela diyor elhamdülillahirrahmanirrahim. Hamd ne? İçinde özellik, ö, ö, ö, özel sıfatlar. Ama hangisi? Değil bak. Hamd dedi hepsini içine aldı. Bazen böyle evet. mücmel olarak zikreder. Bazen de özellikle isim verir. Der ki alimdir, der ki kadirdir, der ki rahmandır, merhamet eder, kudret sahibidir, güç sahibidir, ilim sahibidir, görme sahibidir. Bazen de böyle tavsilli yapar. Tek tek zikreder yani. Evet. Tamam mı?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 İspatta tavsiyle açıklamalara gelince evet. bu kitap ve sünnette varit olmuş her türlü isim ve sıfatı kapsar. Evet. Bu da pek çoktur. Evet. Öyle ki herhangi bir kimsenin bütün bunları sayıp dökmesi dahi mümkün değildir. Evet. O kadar tavsilli anlatmış ki sayıp dökmek mümkün değil. Hadi say Allah'ın sıfatlarını dersen yüzlerce Kur'an sünnette. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü bunların bazılarını da Yüce Allah kendi ilmine tahsis evet. etmiş. Saymamanın en büyük delilini Allah kendi ilminde bazen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 tamamını sayıp dökemeyiz. Evet Sen bizzat kendi zatını övdüğün gibisin. Gördüm. Dökemeyiz. Evet. Sahih bir hadis. Müslüm. Evet. Salat. Bunu kabah edilmişler biraz daha e, açmıştık. Evet. evet Şeyi okuyayım mı devamını? Sahih Müslüm mi? Altında bir şeyler anlatıyorum. Başka bir hadisten örnek getiriyorum. Oku oku. Sahih, sahih bir hadis. Bunu Müslüm Salat. Babıma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 Evet. ve Abdurrahman es-Salati tertibinde eee 10 14 262'de Hakim el-Mustedrek'te 1509 İbn Hibban sahih derivayet etmiştir. Evet. Ahmet Şakir'de Müsnet Müsned 5 266'da sahih olduğunu belirttiği gibi el-Albani de es-Silsiletü's-Sahihada 198'de sahih olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bakınız Camiul Usul 2300. Evet. Bitti. Ondan tamam. sonra tamam. Devam edelim. Tamam Devam edelim. Okay. Bir daha hikim etmeye kadar. Tamam. E, İbn-i Teymi Rahimullah. Eh, ehli sünnet vel cemaat resullerin getirdiklerinden başka tarafa sapmaz. Çünkü o Yüce Allah'ın kendilerine nimetler ihsan etmiş olduğu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sahillerin yolu olan, dost yolu olan sırate müstakimdir. Evet. Zaten Allah'ta Kur'an'da ne buyuruyor? Ulaikellezine enamallahu aleyhimine nebiyyine ve sıddıkhine ve şuhede ve salihine. İşte onlarki ney? Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kim? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Evet. Hal böyle şöyle devam ediyor. ehl sünnet vel cemaat, Resullerin getirdiklerinden ifadeler daha önce geçmiş bulunan ifadelere bağlı bir sonuçtur. Çünkü peygamberlerin getirdiklerinin uyulması gereken hakkın kendisi olduğunu belirtmiş, belirtmiş idi. İşte bu yoldan bu yoldan sapmak doğru olamaz. Buna gerekçe olarak da bu yolun sırat müstakim olduğunu göstermektedir. Yani hiçbir eğrilik ve sapmanın söz konusu olmadığı, her şeyle mutedil ve dost doğru yol demektir. Sırat-ı mustakim. Sırat-ı mustakim doğru yol. Ancak bir tane olabilir. Kim bundan sapar yahut kayarsa o sapıklığın ve zalimin yollarından herhangi birinin birisine düşer. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki benim dosdoğru yol benim dosdoğru şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Sonra sizi ondan onun yollarından ayırırlar. En'am 153. Sırat-ı mustakim vasat ümmetin yoludur. İfrat ile tefrit uçları arasındaki yoldur. Bundan ötürücü Allah bizlere namazın her bir rekatinde e, bizleri sırat-ı müstakime iletmesini istememizi emretmiş ve öğretmiştir. Yani biz ondan ve e, ondan bu yolu izleyip tabi olma, ilham ve başarısını vermesini istememizi dilemiştir. Çünkü yüce Allah'ın kendilerine nimetler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 öğrenilmesi mutlaka gerekli mevzular bundan sonra başlayacak. İnşallah Rabbim muvaffak kılar. Burada bırakıyoruz. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.